Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Afiyettensin inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim zannedusun. Allah afiyetlerinizi daim eylesin. Amin. Ben... Hocam bugün trafik konuşalım diye düşünüyorum. Şimdi yaz dönemi hani şehirler arası trafik arttı denebilir. Şehirler biraz sakinleşmiş olsa da böyle Anadolu'ya doğru Anadolu'nun kendi içinde trafiğin arttığı, herkesin memleketine gittiği, geldiği biliniyor. Tabii bu arada da sık sık kazalar da oluyor. Yani bizde bazen bayram Döneminde bayramlar döneminde bu trafik artar gidiş gelişler artar ve bütün haberleşme kanalları bayramda ne kadar trafik kazası oldu kaç can kaybedildi Seçim sonuçları gibi Onu verirler değil mi? Evet Şimdi bir şey var ki biz trafikte sıkıntılıyız hocam yani şehir içi trafiğinde de sıkıntılıyız, ee, şehirler arası yolların trafiğinde de sıkıntılıyız. Oradan da belki insanımız bu trafiğin ana aktörü olan e, insanda sıkıntı var gibi bir sonuç çıkıyor. Yani bazen şöyle de yapıyoruz diyelim ki Amerika'da, Avrupa'da, Avustralya'da yani bir takım başka ülkelerde. Belki biraz da Müslüman olmayan ülkelerde Trafiğin çok daha insanların birbirine saygılı biçimde işlediği Orada niye oluyor da bizde olmuyor bu Tarzında da yakındığımız bir alan trafik Yani bazen şu da söyleniyor Trafik düzelirse orada bir düzelme görürsek Belli ki insanımızda da karakter itibariyle bir olumlu gelişme olmuştur gibi değerlendirmeler yapılıyor. Yani trafik her bakımdan gündemde. Tabii kaybedilen canlar var. Yani kadın, çoluk, çocuk yani senelik trafikteki can kaybımız oldukça yüksek. Dünyanın ön sıralarında. Ne yapalım? Yani bu sizin de biliyorum ki trafik üzerine böyle dersleriniz var değil mi? Evet. Trafik üzerine dersleriniz var ve bildiğim kadarıyla bir büyükşehir belediyesi o derslerinizi cd yapıp dağıttı yani din adına da trafik konusunda bir şey söylemek lazım oradaki kul hakkı vesaire epeyce uzun tuttum girişi <gülüyor> buyurun hocam Meseleyi çözün daha da uzatın. hocam. <gülüyor> Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Yıllar önce bir ders başlığını trafikte de Müslümanız diye koymuştum ben. Evet. Yani, yani bahsettiğim ders evet. o, belediyenin dağıttığı ders. Ee, belediye onu artık trafik düzelir diye zannetti ama camideki Müslümanlık oranımız bile orijinal Müslümanlık oranı olmayınca Evet. Yani trafikte ne kadar Müslümanca yaşayacağız evet. ki. Ee, şöyle özetlememiz lazım üstadım. Bir Müslüman maazallah hırsızlık teşebbüsünde bulunsa yani bir şey çalıyor. Şeriatımızın hırsızlık cezası takdir ettiği çapta bir şey çalarken beni Allah görüyor. Bunu çalmamam lazım hissiyatı ne kadarsa trafikte de o kadar Müslümandır o. Neden? Niye hırsızlıktan çekiniyor da Allah beni görüyor Çünkü Allah başka bir kulun hakkını haram etmiştir. Evet. Binaenaleyh o adam seni görmese de sen o mesela bileziği çaldın. Görmedi bile olsa bu durum Allah gördü. Ve hesabını soracak. İnanalı kırmızı ışıkta geçerken, trafik ihlali yaparken, korneya basılmayacak yerde, hastanenin önünde mesela, korneya basarken de Allah görüyor diye iman etmemiz lazım bizim. Yani Allahü Teala sadece hırsızları mı görüyor? Ya da sadece camide namaz kılan Müslümanları mı görüyor? De sevap yazıyor. Her yerde bizimle Allah. Nerede iseniz Allah sizinle. Evet. İse eğer imanımız, bu dünya 7 milyar değildi, bir kişiyim ben ve bu bir kişi olarak da zevk için araba kullanıyor olsam bile kuralı uyarım. Evet. Bu olmalı Müslümanın itikadı. Ya diyeceğiz ki allah Teala sadece camide görüyor bizi. Sadece caminin hesabını soruyor. Dışarıda sokağa karışmıyor. O zaman protestan bir Hristiyanlığa döndük. Her yerde bizimle ise Allah Celle Celaluhu ve Allah-u Teala'nın melekleri her yerde bizi murakabe ediyorsa bizim şeriatımız kafire bile zulmedersen kul hakkı ödersin diyorsa ki yani mesela kafire kafirin malını çalarak bir tecavüz etmek hakkını yok saymak var mı bizim dinimizde? Yani bu kafirdi diye Malını alabiliyor muyuz adamın? Kolunu koparabiliyor muyuz? Gözünü çıkarabiliyor muyuz kafirdir diye? Hayır. İnsanın insan olarak saygınlığı var. Kaldı ki trafik bir insanın saygınlığıyla ilgili de değil. İnsanlığın bütününün saygınlığıyla ilgili. Bu sebeple trafikte de Müslümanız. Camide bizi murakabe eden Allah camide de murakabe ediyor. Trafikte de murakabe ediyor. Trafikte de murakabe ediyor. Bu şekilde düşünmediğimiz sürece Müslümanlığımızda eksiklik var. Anlayışında var. eksiklik değil mi hocam? Anlayış Müslüman. ve pratiğinde. Pratiğinde. pratiğinde. Yani? yani bu neye benzer? Hırsızlığı haram görüyoruz, gaspı helal görüyoruz. <gülüyor> evet. Öyle olabilir mi? Ya da memur mesela kılıfını uyduruyor, bahşiş bana verdi diyor. Albuki rüşvet mantıklı, yani helal mi oluyor memura bu? ...o bahşiş dedi ona diye. Ya da... ...sen on saat çalışacaksın... ...denen yerde yedi saat çalışıp... ...evine gidince helal oluyor mu ona o? Yani niye çekip... ...evine gidemiyor Müslüman? Mesaisini sonuna kadar dolduruyor. E Allah görüyor. Patron görmüyorsa da... ...Allah görüyor diyor. Bunu trafikte de sağlamak zorundayız. Burada... ...başka bir... ...başlık çıkıyor. Genelde ben böyle konuştuğum için... Bana mesela bir üniversiteli kardeşlerimiz bir ders yaparken dediler ki yani trafik kurallara ayet mi dedi bir tanesi. Hmm. Ee, çıkışı güzel yani doğru trafik kurallara ayet değil İçişleri Bakanlığı'nın koyduğu kurallar bunlar. Evet. Mesela kırmızıda e, durulacak yahut da burada 80'den fazla sürat yapılmaz. Bunu İçişleri Bakanlığı koydu. Ve bu mesela Türkiye'de Müslüman İçişleri Bakanı ama belki de işte Hindistan'da beres birisi bu kuralı yazdı koydu önüme. Ama bu kural insanlığın geldiği hayattaki sağlık kuralı. Yaşama kuralı. Yani insanlık bu kuralları bir zevk için koymadı. Başka türlü can güvenliği yok. Başka türlü insanların ...hayat teminatı... ...zarar görüyor. Bu sebeple bu trafik kuralları kondu. Ee, oğlunun ...bunları koymuş olması... ...ayetlere, hadislere... ...rakip olmasını gerektirmiyor. Ekmeği fırında pişirmeyi... ...ayette mi öğrendik? Adem Aleyhisselam'dan beri belki... ...ekmek fırında pişer diye bir kural geldi. Niye kömürde ekmek pişir? E, Kömürünün içine atmıyoruz bunu yani... Bunu da mı ayette yazması gerekiyor? Hayır, ekmek böyle pişer diye bir tahammülümüz oldu. Araç kullanırken şöyle dikkat etmek lazım diye de bir tahammül oldu. Ekmekle ilgili, yemek yapmakla fasulye yemeğiyle ilgili kuralı. Fasulyeye soğan katılır. Bu kuralı hadis-i şeriflerden mi Bu arayın? soru niye soruluyor hocam? Belki onu da anlamak lazım. Bu soru kaçamak yapmak için soruluyor. <gülüyor> Mesela ben e, 80 kilometre sürat yapılacak yerde 120 yaptım. Ne yapıyorsun Allah'tan kork deyince e, hakikaten camide Allah'tan korkulacağını düşünüyor. Evet. Burası da cami değil. Yani bir nebze zevklerimize müdahale etmesin Allahü Teala hissiyatı bu aslında. Yani şöyle bir şey diyor ki ayet mi var bu konuda? Ayet mi var bu konuda? Ayet mi var? Yani ayet olsa ben bunu takacağım diyor. E takıyor da nitekim. Namaza ya, gidiyor. Namaza mesela. gidiyor. Şimdi yani sanki yol için bir ayet gerekiyor. Trafik için bir ayet gerekiyor. Ya da hadis gerekiyor gibi bir algılıyor. mantık var. Algı, algı var. Yani insanların koyduğu bir takım kurallar sebebiyle biz hayatımızı sınırlayamayız gibi. Şimdi burada bir zihniyet e, çarp. Ma çarpıklığını belki düzeltmek ee, ben lazım ben bunu ya. zihniyet yani kasıt olarak yorumlamak istemiyorum işte keyfine zarar yedim. ben o gence dedim ki o zaman gençlere daha doğrusu peki dedim sen dedim hiçbir yerde çalıştın mı dedim yaz saatinde çalışıyorum dedi bir ücret anlaştınız mı anlaştık mesela dedim ne anlaştınız söylemesem olmaz mı dedi olmaz dedim söyleyeceksin dedim. İşte dedi bin liraya anlaştık dedi peki dedim sana iş veren ay sonunda Kuranda mı yazıyor bin lira al altı yüz lira git dersene diyeceksin dedim. Hı. E, anlaşmamız var ama Allah sözünüze uyun, verdiğiniz sözlere sadık kalın diyor dedi. Evet. Sadık ya bin olsun diyor mu Allah dedim? Hayır dedi. E, niye değiştirdim sözümü? Altı yüz veriyorum dese, bak senin özelliğine dokununca ayete gerek yok sözleştik diyorsun. Hadise gerek yok sözleştik diyorsun. Bu, da, <gülüyor> bu trafik kuralları da insanlığın sözleşmesi kardeşim. Evet. İki insanın değil. Bütün insanlığın sözleşmesi. Dünyanın hiçbir ülkesi ben takmıyorum bu kuralları demiyor vatandaşının. Hayatta kalmasını istiyor çünkü. Belki orada açık mesela İslam'ın Allah'ın e, koyduğu kurallara açıkça aykırı olan bir hüküm söz konusu olursa Mesela trafikte öyle bir kural koydu. Trafi, trafikte ha. müzik çalacaksın diye bir kural olsaydı mesela. mesela. Ha. E, ha. Ona muhalefet ha. edersin. Evet. Ama böyle bir şey yok ki ortada. Evet. Can güvenliğiyle ilgili bu. Kaldı ki bu gençlere sonra geniş bir şekilde izah ettim. Allahu Teala şeriatını beş esas üzerine koruyor. Bunlardan bir tanesi de can güvenliğidir. Evet. Bir İslam devletinin camilerde namaz kılmayı sağlaması kadar can güvenliği sağlaması da Akıl güvenliği, iffet güvenliği, mal güvenliği bunları sağlamak zorunda İslam devleti. Evet. Yani İslam devleti sadece Müslümanları hacca götüren bir devlet değil. Bu boyutuyla baktığımız zaman e, devletlerin koymuş olduğu trafik kuralları insanlık değeri haline gelmiştir şu anda. Bu insanlık değerine bağlılık dinimizin emridir. Yani çevreyi kirletirken de biz bununla karşılaşıyoruz. Hani bazen denir evrensel kurallar. Ya bu bir manada insanlığın ortak değeri. İnsanlık bir şeyi ortak değere hale getirdi mi? Evet. Bu da açıkça şeriatımızda aykırılık göstermiyorsa... ...bu Müslümanlığın emirlerinden biridir o zaman. Evet. Burada bunun hani derler ya yok. Bunun lamıcımı yok artık. Yani bu böyle... ...başka tarafa kaydırılamaz. Dolayısıyla Müslüman... ...camide... ...kıbleye ayağını uzattığında... ...maazallah sigara içtiğinde... ...caminin içinde... ...ne hissediyorsa... ...yani Allahu Teala'nın... ...şeriatına aykırılık, dine aykırılık... ...ahlak-ı zafiyet... ...ismini nasıl koyarsa koyalım... ...ne hissediyorsa... ...başka bir Müslümanın arabasına çarptığında... ...da bunu hissetmelidir. Bu şart. Evet. Burada tabii e, kaza camide de olur, trafikte de trafikte, olur. Ona bir diyeceğimiz yok. Evet. Kaza başka bir şey. Başka bir şey. Kazaya neden olmadaki zafiyetlerimiz, tembelliklerimiz, laubaliliklerimiz konuştuğumuz ayıptır. Evet. Mesela Müslüman abdesin var zannettiği halde e, abdestsiz camide beş vakit namazını kıldığı olmaz mı? Yani insan olursun unutursun abdest. Camide evet. de bozulur. İmamın da abdesti bozulur. Bu camideki bir kaza olur. Evet. Dolayısıyla bundan dinden de çıkmaz. insan, günaha da girmez. Gider abdestini alır gelir namazını tamamlar. Aynı şey trafikte de geçerli. Yani Müslümanın elinden kaza olur mu? Olur. olur. Ama ne deniyor? Ee, yakın günlere ait değil. Bir iki senelik bir olay. Ee, bir istatistik görmüştüm trafik kazalarında e, mekanik e, bölümü kaza yani arabadan kaynaklananlar yüzde beşi geçmiyormuş insan yüzde 95 insandan kaynaklanıyor evet. tam bu rakamı böyle belki bir iki farklıdır ya, ama büyük kısmı insan büyük büyük kısmı insanın gafletinden. mesela uyku bunun başında geliyormuş evet. alkol ikinci sırada geliyormuş bundan sonra uzun süre, süre ...araçta bulunup yorulmak, bunun yorgunluk başta geliyormuş. Kurallara uymamak zaten bu işin sultanı, yani uyku da kural meselesi. Bu sebeple e, Müslüman olarak bizim mesela araçta, direksiyonda en fazla üç saat kalınır. Üç saat sonra insanın e, görme, duyma, yorumlama kabiliyeti zayıflıyor diye bir veri oluştuysa insanlıkta... ...üç saatten sonra... Abdestim bozuldu, camiden çıkmam gerekir gibi düşünmemiz gerekir. İnip 10 dakika bir mola verip yola devam edilmeli ya da şoför değiştirmeli. Bir, iki, mesela deniyorsa ki bir araç her 10 bin kilometrede bir rot balans bakımına girmesi lazım. Balata değiştirmesi lazım. Misal yani bunlar şimdi evet, evet. E yani kural gibi söylediğimiz şeyler değil ama... Servis sana söylüyor 10 bin kilometre sonra bu arabayı bize getireceksin diyor. Yağını değiştireceğiz diyor işte. Kendine göre kesinlikle ondan sonra o arabayı kullanmayı asgari mekruh kabul etmek lazım. Mesela far ayarı. Yani dinde hepsinin karşılığı var. Var tabi hocam. Evet. Müslümansan var tabi. Evet. Neden? Mesela far ayarı diye bir şey var araçlarda. Öyle. Far ayarı nedir? ...karşındaki insana... ...zarar vermeden yol alma... ...kendine de görüş sağlama tabii... ...kendi görüşünü de sağlama ama... ...daha çok gece karşındaki insana... ...zarar verip vermemeyle ilgili... Şimdi ...hocam sözünüzü unutmayın... ...böyle gece bir yolculuk yapıyoruz... ...çocuklarla... ...şimdi karşıdan geliyor araç... ...uzunları yakıyor... ...şimdi biz... ...selektör yapıyoruz ki uzunları... ...şey yapsın, kısaltsın diye o devam edip gidiyor. Dedik ki acaba bizde mi bir sorun var? Tabii. <gülüyor> bizde mi bir sorun var? Meğerse bizim farlar şeymiş yani uzak uzakları göstermese bile o bir far ayarı var. Far ayarı. Far yüksek. ayarı yüksekmiş. Ondan sonra düzelttik karşısında uzunları yakmamaya başladılar. Bazen siz arkaya çok yolcu koyduğunuz araba önü kalktı mesela far ayarını ona Şeylerde göre, oluyor, kasislerde oluyor. Böyle araba hakikaten uzunları yakıyor. Onun için ki. şimdi yeni arabalarda far ayarını böyle hemen evet. kolay bir yere yapmışlar. yapmışlar far yukarı aşağı yukarı. Yolcuya göre değiştiriliyor. Ya bazen değil. yani karşıdakini suçlarken kendimiz de hata yapmış olabiliriz. Ya biz yapmazdık hata aslında. <gülüyor> <gülüyor> Anlayışa öyledir. Evet. Şimdi far ayarı bile buyurun bu örnekte evet, olduğu evet. gibi. Bir kişi, beş kişi, on kişi adamı sinirlendiriyorsun. Mesela bir kamyon şoförünü acıyorum ben. Kamyon şoförüze zavallı bir gece hiç değilse iki yüz tane öyle uzun far gereksiz yakan biriyle karşılaşıyor adam sinir küp oluyordur. Evet. Yani o insanın gidip aynasını kırmamız gerekmiyor onun kul hakkı olması için. Bir Müslümanın sinirlenmiş olması hatta Müslüman olmayan birinin sinirlenmesine sebep olmak da kul hakkı değil mi? Kıyamet günü zerre miktarı hesaplar çıkmayacak mı ortaya? Çok girift bir alan hocam. Yani trafik çok böyle kul hakkının e, böyle anı anına devreye gireceği girift bir alan. Yani o kadar çok insan ilişkisi oluyor ki mesela bir şehirde trafiğe çıktığınızda benim binlerce insanla e, temasınız oluyor. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Babamla Silivri'den geliyorduk. Evet. Ee, Babamı hastane böyle acil değildi ama bir muayene için getiriyordum. Normalde elli dakikada geliyoruz oradan. Üç saatte geldik. Otoban kilitlendi. Evet. Ne geri gidebiliyorsun ne çıkışı var ne bir kenarda durup bir çay oh. içebiliyorsun. Mola verecek bir yer yok. Bir azap yani. Şimdi. Biz Yanınız ama... sıkıldı. ...ben alışıkım zaten... ...öyle gidip geliyorum da... <gülüyor> ...babam alışık değil... ...yani dert etti bunu... ...savaş mı var demeye başladı... <gülüyor> ...niye böyle oluyor falan... ...şimdi 80 yaşında bir insan... ...araç kullanmıyor... ...sıkışıyor, sıkılma... ...yani senede... ...daralma... ...hatta iki senede bir böyle uzun bir yola çıkıyor evet. mesela... ...uzun dediğim de 20-30 kilometre yola çıkmıyor bir yere... ...şimdi... ...sonunda... ...araç lar az açıldı geldik iki araç birbirlerine zarar vermişler öyle bir zarar vermişler ki yolun sağa sol her yeri kapalı yani orta iki şeridi işgal etmişler yolun onlar sul olmuşlar aralarında e, sul olunca kenara çektiler bizim yarım saat 30 dakika beklediğimiz e, bize kar kaldı biz çıktık çok enteresan bir şey oldu. Babam tam biz geçerken onlar böyle tokalaşıp Ayrıldı. ayrılıyor o iki hmm. araç. Ee, onlar ayrılınca biz gördük o sahneyi. Bu evet. ee, arada kenardan geçiyoruz. Ben dedim ki e, iyi, iyi ki helalleştiriz dedim. Evet. İçimden böyle. Babam da dedi ki bizimle helalleşmediler ama dedi. <gülüyor> evet. Bu çok enteresan bir şey hocam. Evet. Bizimle helalleşmediler dedi. Şimdi iki araç... dövüştü yolda diyelim. Araç Efendim. dövüşü oldu. E, e bu araçların sahipleri helalleştiler. Ya da tazmin ettiler zararları. İlla helalleştiler demeyeyim. Tazmin edersen de o bir helallik çeşidi. İyi de hastaneye gitmekte olan bir İTR... ...o yolda gereksiz dakikalarca bekledi. Sinir sistemi bozuldu. E, onun gibi binlerce insan. Üç kişi, yüz kişi değil. Bunlarla durup tek tek helalleşemiyorsun. ...zaten bu bir sorun, git yeter ki git bir daha yolu tıkatma yani... ...nasıl durup helalleşen, el işareti yapıp da ey insanlar siz hakkınız helal edin mi diyeceksin... ...ya da 80 yaşında bir insanın hastaneye yetişme derdi nasıl helallik alınabilir o adamdan evet. yani... ...kaç paraya helal edersen hakkını adam... ...şimdi trafikte bütün mümin kardeşlerime bunu düşünmeye davet ediyorum... Evet. ...öbür araçta zaten kanun seni helalleştiriyor... Evet, Şurayı böyle tabii. ödetiyor yani evet. kimsenin hakkı hemen hemen kalmıyor. kalmıyor. Maazallah ölümde olmadı diyelim. Evet. Bu trafikte sebep olduğumuz yoğunluk ee, bunun, bunun hakkı kim ödeyecek buna? vatandaş olarak sana devlet yolu oyalama hakkı vermiyor. Bu otoparkta da geçerli üstadım. Doğru. Otoparkta mesela kaldırımda e, otopark yapıyorsun sen e, küçük çocuk çocuk. Kaldırımdan yürüyemiyor, yoldan yürümek yoldan zorunda yürümek. Kalıyor. Ee, de, oluyor. Anne annesi onu göndermek istemiyor bu sefer. Yürüyeceği yol yok çocuğun. Ee, devlet bana göre suçlu bu konuda belediyeler. Yani e, o topar sorununu çözmüyorlar... kaldırım yapmıyorlar. Hem de bir yandan devlet çıkıp sağlık bakanlığı bol bol yürüyüş yapıyor. Nerede yürüyeceksin? Köylerde bile yürüme imkanı yok. Yani kaldırım köyde de <gülüyor> köyde de patikaları bile. Otopark olarak müsaade etmişsin insanlara. Dolayısıyla bu işte üstadım. Orada iki şoför sorumlu. Trafikten sorumlu olanlar sorumlu. sorumlu. <gülüyor> devlet kesinlikle sorumlu. Yani evet. devlet bu konularda namaz kılıyoruz biz. Haram yemiyoruz diye kıyamet günü kurtulamaz belediye. Kimse artık devletin bu, bu biriminden sorumlu olanlar. Mesuller bunlar. Mesela İçişleri Bakanlığı. Ya da trafik dairesi müdürlüğü diyelim Bu bayramlardaki yoğunluğu Bayramlardaki kazalar Ve normal kazaları Kendilerinin de kıyamet günü sorgulanacakları Şey olarak düşünmeleri lazım Sadece vatandaş Hakkı bir koruma söz konusu değil. mi var hocam Yani e, bunlar hep söyleniyor Ama e, sonuçta gene de Binlerce can Nedir yani bir insan Kalitesi problemimiz mi var Hocam bir kere e, yani o çok yüksekten bir itham geliyor bana yani kalitesiz. Neremizden tutuluyor ki trafikten tutulamayacak yani <gülüyor> neresinden? Allah rahmet etsin Timurtaş hocamız hep derdi görüyor. Bir gazeteyi suya attığında nasıl her taraf ıslanıyorsa öyle her tarafımız ıslak bizim falan diye örnek veriyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Yani her tarafta sorun var da burada üstü adam bir nebze görgüsüzlük gibi bir şey var. Yani e, bisikletle gidilecek yere bile e, taksiyle gidiliyor, yürüyerek gidiyor, bakkala bile, arabayla gidilebiliyor <gülüyor> mesela. E, hele hele yani İstanbul'da belki çok yoğun toplu taşıma araçlar ama Anadolu'da daha rahat topluma, toplu taşıma <gülüyor> araçları. Onlar kullanmayı insanlar, biz kendimize... Yani seviyesizlik ya bu, bu zamanda arabasız mı dolaşacağız gibi nefsanilikte çok şey olduğunu düşünüyorum. Bir de üstadım benim yani böyle ütopik bir tavsiye ama ehliyet alacaklarda psikolojik test yapılması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl silah ruhsatı isteyenlere böyle psikologtan git test yap deniyor ya. Aslında yani. arabayı direksiyonu veriyorsunuz. Yani mesela ben bu yol 10 saatte gidilir. Dendiğinde sekiz saatte giden bir şoför bir de bunu övünerek anlatıyor. Sekiz saatte geldik diyor kontrol yoktu yolda diyor. <gülüyor> Toplum olarak onu protesto edemiyoruz biz. Bravo nasıl geldin filan bile diyebiliyoruz. Ama ona birisi çıkıp yavrum sen acilen bir psikiyatriye git. Sen iki saat nasıl bu yolu kısalttın diyebilmeliyiz. Yani bu bir nevi sağlık sorunu da biraz... E, tabii Bu yani. ciddi ciddi bir sağlık sorunu. Yani hovardalık denirdi. Eskiden hovardalık yapmayı bir övünç vesilesi kabul ediyorsak eğer. Mesela gençler belli eski model arabalar var ismini zikretmeyelim. Hala para ediyor onlar. Bir galerici arkadaşı dedim bunlar niye para ediyor dedi. Bunları ehliyetsiz çocuklar alıp İstanbul sokaklarında tur atıyorlar dedi. Bunlar arkasında büyük bir egzoz taktırıyorlar. ...kalın kornalar taktırıyorlar. Ee, bu onların zevki oluyor. Ya, devlet toplasın bu arabaları o zaman. Madem bunlar binin, binmek için değil de... ...sokaklarda serserilik yapmak için kullanılıyor. Ben e, en alttaki şoför Müslümandan... ...en üstteki Müslüman yöneticiye kadar... ...herkesin bu meselenin ahiret boyutunu da... Evet. ...düşünmesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Mesela bu kurullara diyanetten de temsilci alınsın. Diye açıklamalarda... ...madem devlet elhamdülillah artık din, e, dinden kaçmıyor... E, ...diyanetin bu konudaki hükmü trafik kurallarına eklensin. Evet. Yani burada 90 kilometreden fazla yapman haramdır kardeşim. Yazılsın ne var bunda? Yani İslam devletiyiz, evet. öyle olacağız diye bir heyecanımız var. Yani trafikte İslamlaşmadığımız sürece... Camilerin minarelerini büyük yapmış olmamız bizi İslamlaştırmıyor. Ya belki İslam en çok trafikte lazım hocam. Yani en, acil olarak değil mi? Acil, acil en olarak en çok orada lazım çünkü. Tabii. Orada İslamsızlığın yani o ölçüsüzlüğün diyelim değil mi? Ölçüsüzlüğün bedeli canlarla ödeniyor yani. Yani bu bizim de canımız oluyor. Evet. Bizim de canımız oluyor. çıkacağı bilinmez ki hocam. Üstadım yani Siz babanızla Rastladınız yani... ...bunun bedelini siz ödediniz... Ee, ...babanız ödedi yani... ...babam e, ödemedi, e. dosyalı aldı o... Gid, ...babam öyle helal olsun falan demedi... <gülüyor> yani. ...hayır ister istemez... ...yani doğru ahirette alacak ama... ...büyük bir mahkemeye sevk etti o dosyasını... <gülüyor> ...çok sinirlendi, çok bunaldı çünkü... Evet, evet. ...alışık değil daha doğrusu... ...bana göre hiçbir şey olmadı... Evet. ...ben... ...trafik sıkıştığı zaman Kur'an okuyorum... ...bir cüz, iki cüz okuduğum yerler oluyor... Evet. ...o vakit bana göre geçiyor... alıştım bir tür... Evet. ...giderken de zaten ona göre... ...tıkanma payı koyuyorum... ...bir yere bir toplantıya gidiyorsam... ...tıkanma payı koyuyorum... ...ama acil bir vaka benim de... ...başıma bir gün gelebilir... ...hocam ya mesela bu... ...emniyet şeritleri... ...kullanılıyor... ...bakıyorsunuz ambulansın geçişi... ...değil mi önleniyor... Evet. Yani o emniyet şeridini kullanmaması gerekenler kullandığı takdirde emni ambulansların geçişi engelleniyor. Ambulans, yani. itfaiye, itfaiye, emniyet. Yani, evet yani nasıl bir insan şeyi psikolojisi bu yani bunu ben ihlal ederim bu benim hakkım gibi bakan bir bir şey var bir insan türü var yani. Bir gün bir arkadaş, e Bizi ziyarete gelmişti. Hoş geldin filan derken... ...ya dedi burada dedi polis önümü kesti dedi. Ceza kesti dedi. Geçmiş olsun dedim. Ee, hayır arabana ara mı yok dedi. Polise dediğim ki kes cezamı ama hızımı kesme dedim dedi. <gülüyor> ya, aferin mi diyeceğiz sana dedim ya. Şimdi bu bir delikanlılık zannediliyor. Evet. Efendi efendi gitmek ihtiyarlık görüntü oluyor. Yani... ...geci eline gitmek ne zaman force konusu oluyor ya? Yani. Yani. Ama burada üstadım... ...bütün dünya devletlerinde... ...ralli yapılıyor. İstanbul'da da ralli mekanı yapıldı. Yani evet. bunu televizyonlar canlı yayınlıyorlar. Yani Çılgınca araba kullanmayı teşvik ediyorsun bir defa. Yani burada bir... ...dünya çapında bir politika sorunu da var. Yani bir ralli Ama hocam ralli... ...yani düzenlenmiş bir alanda, yolda... Yapılıyor yani o or oraya sınırlı sayıda şey giriyor Ama yani, hız aşkını insanlara görebiliyorsun yani, Doğru haklısınız ama yani bu şehir trafiği demek Genel trafik demek Bu herkesin yani e belli disiplinler içinde hareket etmesi gereken bir alan değilse e Yani şimdi diyelim ki bir otobana baktığınızda önünüzden binlerce araç geçiyor yani yani birisi riayet etmese onun e, kargaşa ortaya çıkıyor. Yani o düzenin düzen anlayışının yani kazanılması lazım. Onun hiçbir kesinlikle e, hiçbir şeyi olmaması lazım. Böyle kaçamak tarafı. Yani şu veya bu şekilde. Bunun için de, trafikte de Müslümanlığımızla araç kullanmak zorunda. Evet, evet. Yani başka evet. hiçbir çaresi yok bunun. Ee, keşke trafik cezalarına gerek kalmaz olsaydı bizim toplumumuzda öyle de bir anlayış var mesela ya bu işte falan mesela batıda herhangi bir ülkede ya bu trafik düzgün işliyor dendiği zaman hemen bir başkamız da diyoruz ki ya orada cezalar korkunç yani bir, bir memur maaşı gibi, kadar memur maaşı kadar Şimdi ne yapacağız biz yani mesela o Müslümanlık terbiyesi nasıl olacak ee, ki cezasız bu işi ne yapacağız? şehit bile olsa insan kul hakkını ödemeden cennete girmeyecek diye inanıyor muyuz inanmıyor muyuz? Evet. İnanıyoruz. İnanıyoruz. Böyle bir şehit olsan kul evet. hakkı kul hakkıdır. Peki kul hakkı sadece bilezik çalmak mıdır? Hayır canım gıybet de kul hakkı. Evet. Ses tacizi de kul hakkı. E, hatta... Kaş göz hareketiyle, karşı tarafıyla... Eğlenmek... Alay yetmek, e, kul evet. hakkı. Adamın arabasına zarar vermeyi kul hakkından... Zaten hiç konuşmuyoruz. Yani evet. adamın aynası kırılmış. Bir ayna onun... Belki de çocuklarının bu bayramda... Veya herhangi bir bayramda alacağı... Ayakkabısının bedeliydi. Evet. Kul hakkı bunlar ayrı bir mesele. Buradaki bu kul hakkı... Mefhumu... Yani... ...Allah'ın önünde... ...hesap ödeme korkumuz... ...800 euro cezadan... ...daha değerli değilse... ...bizim gözümüzde... E, tarafa hiç konuşmayalım o zaman... zaman. Evet. ...amen tübillahü melaketi konuşalım... ...ve evet. yevmil ahiri konuşalım o zaman biz... ...yani Rabbimin... ...soracağı hesabın... ...en hafifi... ...bir saniye kulum niye böyle yaptın demesi... Ne kadar euro cezayete kabul eder bu dünyada. Evet. Ki ben ahirete iman eden biri olarak çıktığım trafikte herhangi bir Avrupalının para cezasından korktuğu için e, hata etmemeye çalışmasından daha geri kalıyor... Acaba Avrupalılar da ya bir şekilde bu insanı dizginleyemeyiz. Hani direksiyona geçince İnsan psikolojisinde bir canavarlaşma Şeyi vardır Gibi e, Dolayısıyla cezaları Azami seviyede koyalım ki e, Bu insan hizaya gelsin Falan böyle bir anlayış tamam, mı var Doğru onun ilahı da Ahireti de yürüsü hocam <gülüyor> Onları bir kenara bırakalım Bizim ahiretimiz var Biz ne yapacağız hocam biz mesela Tamam onun ahireti ve İlahı yürüsü ...biz de kendi insanımızı... E ...o zaman ahirete imanı bir daha koyalım... ...bu ahirette ne yapacağız biz hocam... Evet. ...sadece namazlarımızın eksiklerinin hesabını mı vereceğiz ahirette... ...basılan her korna ahirette bir daha çalınacak hocam... ...bu kadar bas. <gülüyor> evet. dıt yapacak ahirette o ses... Evet. ...ya bu... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...kul hakkı ile ilgili verdiği örnekler... ...aklı durduruyor ya... ...yani... ...aklı hayale gelmez ince ayarlar... Düşünebiliyor musun? Birisine gözünle kırpıyorsun gözü de hop ne var diye işaret ederken tahkir ediyorsun adamı. E bu ahirette karşına çıkıyor. mezetin, ezer. Evet. Yani teraziyi bir milim oynatıyorsun. Veylül mutaffifin. Evet. E, yani Kur'an-ı Kerim'imiz bizim terbiye etti. Biz milyon dolar olsa euro cezası hiç sayılacak kadar basit gelmeli gözümüze. Rabbim benim önümde ...sen trafikte niye hızlı gittin... ...diye soracak ya... ...ya, ya da diyeceğiz ki... ne yani ...ahirette arabayı niye sorsunlar ki... ...bana ahirette arabayla gitmeyeceğiz... <gülüyor> evet. ...öyle mi... ...asla öyle değil... ...dolayısıyla biz... ...trafikte... ...ahirette hesabı verilecek... ...hatalar yapacağız... ...yaparsak... ...verilebilecek, yani. evet... E ver, ...nasıl vereceksin orada işte, kul evet. hakkı... ...yani burada korneye basıyorsun... ...gereksiz yerde, çocuğu uyandırıyorsun... ...kırmızı ışıkta geliyorsun... ...öbür adamın ödü patlıyor, bir basıyor frene... ...oradaki kaldırıma çarpıyor, sana çarpmamak için... ...sen çekip gidiyorsun, adam da plakanı alamıyor... ...evet... ...tamam, kurtuldun... E o ...nereye gidiyordun, cuma namazına gidiyordun... ...cumaya yetişmek için bunu yapıyordun... ...cumaya yetişmek için... ...kırmızı ışıkta geçtin. geçiyorsun. Evet. Orada bir mümini taciz ettin. Kıyamet günü o cumayı ona veriyorsun. Niye kıldın ki cumayı? <gülüyor> e nasıl hesaplaşacağız kıyamet günü? O cumayı alacak adam. Keşke sadece cumayı alsa diyeceğim. hani. Belki o günkü ikindiyi de alacak. Çünkü o oradaki helalleşmeler... ...oradaki bir birime göre yapılacak. Evet. Kim bilir onun... ...o andaki ölüm korkusu... ...ya da işte... ...hanımı arabada bayıldı korkudan... ...biz arabaya çarpıyoruz diye... ...böyle bir endişesi... ...olan bir Müslüman... ...yani ne fena hak ister kıyamet günü... Böyle kafir olsun gerçi... ...yani kafirlerle de helalleşme var kıyamet günü... ...sadece Müslümanlarla değil helalleşme... ...bunu biraz açalım hocam... ...yani hakikaten kafirlerle helalleşme... ...kanun şu üstadım... ...kıyamet günü Allah kimsenin hakkını kimse de bırakmayacak... Evet. ...müminle mümin helalleşmesi biraz kolay... ...al namaz ver namaz... <gülüyor> yani borsa namaz üzerinden, oruç üzerinden, Kur'an üzerinden, İyilikler. sadaka üzerinden, hasenatımız üzerinden. Evet. Kafirle sorun var. Evet. Kafirden biz alacak mıysak kolay günahlarımızdan devir yapacağız. Evet. İnşallah. Onunla ilgili ne olacak? Evet ne, yap ne vereceğiz? Ya çünkü kafirden, kafir isterse ne vereceğiz biz adama? Evet. Yani kafiri ne vereceğiz? Dolayısıyla... Yani... Elimiz... Kafir değil mi? Sil. Şey. Hayır insan ne kafiri. Evet. Ama kafirin deyim yerindeyse belalı kafiri yani savaş halindeki kafiri söz etmiyoruz. Bir toplumda yaşıyoruz. İslam tarihinde hocam Medine-i Münevvere'de dahil hiçbir dönem sıfır kafirli bir toplum olmamışızdır biz. Yani mutlaka karma. Karma. Yani medine Müslümanlar Minevver... çoğunlukta da olsa bir miktar. Gayrimüslim olabiliyor, kafir olabiliyor. Toplumumuz buna kapalı değil bir evet, defa. Evet. Mekke ve Medine için İslam oturunca e, Mekke'ye kafirlerin girişi yasaklandı. Medine-i Münevvere'de, e, Ashab-ı döneminde e, onlara nüfus hakkı tanınmadı ama köreler vardı kafir olarak. Yani, evet. yani sıfır kafir yok hep kafirlerle beraberiz dolayısıyla insanlığı ortak kullanıyoruz biz evet. şehirleri de ortak kullanıyoruz insanlığı da ortak kullanıyoruz kıyamet günü kafirle hak hukuk sahibi olmak bir bela çünkü evet. şu anda mesela elimizde bir bilgi yok allah Teala'nın bunları nasıl değerlendir ama hak zayi etmeyeceğini kesin biliyoruz evet. ve insan ezeli düşmanı bir Yahudiye hak öder mi kıyamet günü o noktaya düşmemek lazım Evet. ...bu sebeple... E, ...trafikte... Ama ...kul hakkı o, olabiliyor... E, ...tabii... Tabi. Evet. ...yani bu adam kafirdir diye allah Teala... vur gitsin kafasına izin vermiyor... Evet. ...kafir insan ya... ...ne evet. İslam devleti ona zulmedebilir... ...fazla vergi alabilir... He, ...sen hep buraları temizleyeceksin diye bir... ...pratik ceza verebilir... ...haksız yere... ...ne de Müslüman... E, ...beraber yaşadığı kafire... ...bir sıkıntı edebilir... ...çok Avrupa'da yaşayan... ...yeni gençler sık sık soruyorlar... ...işte burada kurallara uymak zorunda mıyız biz... ...işte vergi kaçırsam günah mı... Derler, görmüyor, ...görmüyor mu Almanlar... bizi aile götürüyor bu paraları... Finan vesaire... ...sen samimiysen bırak oraları gel diyorum ben de... Evet. ...yani bu kadar kötü gördüğün... ...adamların yanında... ...bütün sosyal haklarından istifade ediyorsun... ...sonra döner satarken mesela sattığın dönere vergi ödememek çünkü aire pay mı vereceğim bundan diyorsun. Evet. Bu, bu kaçamak bu insani değil ki İslami olsun. Yani insanlıkta bir anlaşılır bir tarafı yok ki İslam buna şöyle bir kural koyacağım desin. Bir de hocam Müslüman bir toplum onlara güvence veriyor değil mi Yani bir yaşı o toplumda yaşayan her insana, Güvence veriyor. Senin şu şu şu hakların emniyet altındadır diye. Kural şu üstadım. Bu dünyada kafir Müslüman ortak yaşıyoruz. Allah'ın mülkünün ortak misafirleriyiz. Evet. İslam devletimiz olsa Umar bin Hattab radıyallahu anh bugün başımıza geçse bu kural değişmeyecek. Değişmedi evet. Tekim? Ömer'in döneminde kafirler huzur içinde yaşadılar. Askeri de gitmeden üstelik cihadı etmeden keyifle yaşadılar. Yani İslam e, dinlerin düşmanı değil. İslam öbür din mensuplarının düşmanı değil. Hınlık yapmalarına yani gavurluk yapmalarına Müslüman'a eziyet etmelerine müsaade Düşmanlık. etmiyor. Evet. Müsaade etmiyor. Evet. Yoksa insan olarak kafir diye kimseyi dışlamıyoruz biz. Ne trafikte dışlayabiliriz ne komşuluk ilişkilerinde dışlayabiliriz. Bize gelen Menkebel İmam-ı Azam'ın mesela kafir komşusuyla... Evet, muhabbeti süre, evet. Ne kadar narin bir ilişki bu Mecusi falan konuşuyor Kaldı ki bugün biz Yani elhamdülillah Tamamının Müslüman olduğunu Varsayarak mesela İstanbul'da yaşıyoruz Hele Anadolu'da Hep Müslümanız diye yaşıyoruz elhamdülillah Dolayısıyla Trafikte velev ki Mesela İsrail'de diyelim araç kullanıyorum Müslüman nezaketimi Orada da bozmam ben Savaş başka şey ama insanca bulunduğum bir yerde başka bir şey değil. Yani sokakta savaş yok değil mi? Ya arabayla... Varsa savaş oraya tankla girmem lazım taksiyle evet, değil. Evet. Madem taksiyle dolaşıyorsun... Sokak sivil alan bir Heh, sivil, sivil, sivil, sivil, sivil alan. Evet. Sivili e, gizli bir savaş alanına çevirmek, hıncımı orada boşaltmak anlamında... Bu İsrail'de bile olmaz derken yani bu bu kelimeyi kullanmasam bile geçiyor içimden. Evet, ee, ama evet. kuralıma uyuyorum mecburen. Evet. Kaldı ki sen ezan okunan bir şehirde. Nasıl e, bu, bu bunu uyabilir? Mesela camiye namaza gelen birisi park edip bir geri dön bakalım. İkinci aracın parkını engelledin mi, engellemedin mi sen? Çok basit bir örnek hocam. Herhalde Salatin camilerinde cuma namazı boşalırken bakın cami tıkanıyor. Önünde bir beyefendi tam çıkışın önüne park ettiği için <gülüyor> evet, evet. Müslümanlar ayakkabısını giyemiyor. Hocam sen cami namaz namaz kılmaya gelmişsin. Yani Müslüman Allah'ın huzuruna gittiği bir yerde kul hakkı cinayeti işlememeli. Dolayısıyla otoparktan tutuyoruz. Ta araç mesela aracımızın bakımını yaptırmadığımız için gürültü yapıyor. Ya yani nazik bir Müslüman. Mesela egzozdan. Deliniyor eksozu? Duman çıkıyor. Çünkü... Motor yağ yakıyor. Bilmem. Ee, gidiyor araç ama arkasında müthiş bir siyah duman bırakıyor. Bu arıza oluşsa bile çekici çağırıp bu aracı götür bir saat ben tamirciye gidene kadar çevre kirlenmesin demek zorundayım ben. Evet. Cimrilik yapmanın gereği yok. Madem araç kullanıyorsun Allah sana bu nimeti vermiş. 50 lira 100 lira da çekiciye ver çekiciyle götür bu aracı. O gürültüyle millet rahatsız olmasın. insanlar rahatsız olmasınlar. Bu çok önemli. Bir başka mesele de üstadım. Burada e, bunu vurgulamazsak trafikte Müslümanlık ilkemiz eksik kalır. Şimdi çocuklarımız araçlı bir dünyada doğdular. Evet. Ben araç deyince hala 60 yaşına yaklaştım. E, burunsuz Volkswagen minibüsleri hatırlıyorum. Çünkü benim İstanbul'da... <gülüyor> Hocam, bakın, yani bir çiftçi ailesinin çocuğuyuz. İlk hayatımıza araç giren affedersiniz merkepler oldu, sonra at oldu, sonra atlı araba oldu, sonra otomobil oldu. Yani çok sonra kaç yaşındaydyseniz otomobili tanıdığınızda? Yani belki de yani işte 20'li yaşlar falan. Ciddi misiniz? Evet. Yani. Ben 10 yaşında gördüm hocam. Öyle mi? 10 yaşında. Yani bizim şöyle görme ha, sizin değil de, edinme edinme şey. Evet. Bu edilme bana 30 evet. yaşında nasip oldu. <gülüyor> Şimdi ama yeni çocuklarımız doğduğunda bizim kapımızda araç var. Tabii. Dolayısıyla çocuklarımız çikolata ister gibi bu arabayı bana ver. Evet. Diyorlar. Evet. Değecek de çocuk için normal bunu söylemesi. Fakat kanunlar. Çocuk dediğiniz gene de yani 18'li yaşlar. Daha önce de isteyebiliyor çocuk. Yani evet. çocuk merak ediyor bir evet. döndüreyim bu direksiyonu diyor. Evet. Ee, mütesle bir oynayayım diyor şimdi kanun bu noktada bize bağlar Laik düzenin kanunu da olsa kanun 18'den gün almadan çocuğu direksiyona oturtamaz evet. diyorsa bir baba da 17 yaşında çocuğuna bir turat gel diyorsa bu bir defa istiğfar etmesi gereken bir hata yapmıştır Evet kimseyi öldürmeden çocuk geldi. Hatta bazen ben uyardığımda babalar da diyor ya benden iyi araç kullanıyor 30 senelik şoförüm diyor. Evet. Bu söz yanlış üstadım. Çünkü kanunlar bir birikim üzerine hazırlanıyor. O birikim ne zaman refleksleri kontrol altında olur bir insanın bu ölçülüyor. Ne zaman heyecanlanıp fren diye gaz yerine basmaz bu ölçülüyor bunun toplamına 18 yaş denmiş bir, bazı ülkelerde 17 yaşında bir veriliyor. Arjantin, böyle Kırda vesaire daha sanki çok erken yaşlarda veriliyor mesela traktör veriliyor falan çocuk. İşte bunların hepsi için kurala koyuyoruz. Evet. Günün birinde o çocuk kendisine, başkasının mülküne veya canına zarar verdiği zaman katil o arabayı veren babadır babadır evet. şimdi ben babalara diyorum ki mesela 50 bin liralık bir arabayı vermekte sakınca görmüyorsun çok iyi kullanıyor <gülüyor> tamam. 20 bin lirayı kilitlediğin dolabın anahtarını versene çocuğa yarısı bile değil o arabanın evet. Evet. daha çocuk ben o parayı ona biriktiriyorum burada ne oldu çocuğun gönlünü kıramama hastalığımız evet. var evet. o anda da bana lazım değil araba alsın oluyor bu sadece yasalara aykırı değil... ...merhametli bir babalık ağda aykırı bu. Evet, evet. Gerçekten merhametin varsa çocuğa acıman lazım. Niye çocuğun ömrünün... ...geri kalan kısmını hapishanede geçittiriyorsun çocuğa? Bir. 2 18 yaşında da olsa... ...araç alındığında bu çocuğa... ...yani bu çocuk... ...kaç paralık arabaya binerse... ...itidarlı kullanır bunu. Mesela bu çocuk... Lüks 300 bin liralık bir arabaya bindiğinde gaza nasıl basar? Direksiyonu nasıl çevirir? Bunlar önemli hassasiyetler. E, çocuk çok ısrar etti. E, ben de söylüyorum anahtarı da istiyor. Kasanın anahtarını da istiyor. Madem her ısrar ettiğinde çocuğun veriliyor. Baba bu katliamın, bunu katliam görüyorum ben. Bu kaza değil o zaman. Bu katliamın Allah katında hesabını verir. Avukatlar seni becerip kurtarabilirler bu işten. Evet. Ama Allah'ın zorunda avukat olmayacak Melek olacak evet. Burada bir nokta daha var üstadım Çok önemli bir fıkıh Meselesi çünkü siz saate bakmaya başladınız Evet, evet. Ee, Şimdi kazalar olmasın isteriz. Ama kaza olur da Bir araçlara zarar Gelirse e, Helalleşmek çok kolay Niye götür aynan mı kırıldık Buyurun tamirciye gidelim al aynanı Hadi selamun tokalaşıp nezaket gösterip tokalaşırız. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten bunu sigortalarda bir nebze yapıyorlar. Yapıyorlar. Kanuni sigorta var. Kanuni sigorta bunu yapıyor. İki, insan bedenine zarar geldiyse... ...haşa yani temenni ettiğimizden değil ama... ...büyük oranda cana zarar geliyor. Cana zarar geldi, bedene zarar geldiyse ortaya diyet girer. ...insanın kırılmış... Can bedeli... kırıl Can bedeli, kırılmış kolunun... ...çıkmış gözünün bedeli var. Evet. evet, kanunlar... ...bunu hallediyorlar. Yani kanun buna bir ceza... ...takdir ediyor. Ama yine de... ...mümin bir insan... ...bir müftüye gidip... ...böyle bir kaza oldu. Trafik bana... ...bu suç oranını tespit etti ki... ...genelde trafik... ...hiçbir zaman sıfır suçlu görmüyor kimseyi... ...çok evet. az yani, çok az... Öyle. ...yani otobanda... ...tellerle örülü yere atlıyor... Ee, ...insan... ...orada ölüyor... ...veya sakat kalıyor ki... ...yani orada insan olması suç... ...sen frene geç bastın diyor... <gülüyor> ...sana da evet. işte sekizde yirmi... ...bir şey veriyor... veriyor evet. ...yani geç uy uyku uyumamıştın diyor... ...ya da senin vicdanın... ...o arada cep telefonuyla konuşuyordum diye... ...seni suçluyor vicdanın. Yani Müslümanın bir de bu boyutu evet. var. Sen aklı değilsin diye... ...sesi ona söylüyor içerden. Muhakkak diyet devreye girecek. Kazalarda. Ee, i̇ki... ...can bedeli... ...girecek, ona da biz diyet diyoruz. Bir müftü efendiye gidip... ...bu ne kadardır, nasıldır, tespit ettirir. Sigortanın ödediği bir bedeli... ...müftü bey sayabilir, bu yeter buna... ...diyebilir. ...karşı tarafla sulh yapıldıysa... ...kardeşim biz de suçumuzu kabul ettik... ...boş ver... ...medeni bir insana... ...ya da öyle bir şey tenezzül etmeyecek bir insana rastladık... ...ben hakkı helal ediyorum dedi... ...ama ölen birisinin... ...hak helalliğini varislerinin tamamı yapar... <gülüyor> ...büyük oğlu helal ettiği yetmiyor... ...annesi babası yaşıyorsa... ...varisleri helal edecekler... <gülüyor> e, ...onun çocukları yaşıyorsa... ...çocuklarının hepsi... ...küçükse çocuğu büyümesi beklenecek... Yaşı, evet, büyük ...üç, üç yani. yaşında çocuk helal etse ne olur... büyük iş, ...çocuk on beş yaşını geçecek... ...on evet. sekiz yaşına gelecek... ...helal ettim amca sana hakkımı diyecek... ...kaldı ki şimdi Anadolu'da o çocuk... ...büyücülüğü intikam almak için... ...bu evet. helalleşmelere baştan... ...gidilmediği için... ...hanımı kesinlikle helal edecek... ...veya kocasıysa helal edecek... ...bu helallikler sağlanmalı muhakkak... ...burada rakamlar da var... ...bu rakamlar... ...dediğim gibi müftü efendiye gidilecek bize bir işte Diyanet ne rakam belirliyor bu tip şeylerde. Diyetin bir rakamları var çünkü. Hmm. Mesela kolun bir bedeli var, bir gramaj, ağırlığı var. Gözün bir ağırlığı var. O eee mahkemelerde de bunlar takdir ediliyor ama mesela şöyle bir bariz fark söyleyeyim. Mahkeme 18 yaşında birisinin ölümüyle 80 yaşında birisinin ölümü arasında aynı diyeti vermiyor. Aynı cezai hmm. oranı vermiyor. Bu zaten yaşamayacaktı gibi bir mesela. mantığı var. Böyle bir hesaplama mantığı var. Bizim şeriatımızda ise insan bir yaşında da yüz yaşında da aynı tartılıyor. Evet. İnsanlığına değer biçiliyor onun çünkü ee, bir çok önemli nokta kaza yapıp da birisinin ölümüne sebep olan mümin iki ay kefaret orucu tutacak. Evet. Bu bundan hiç istisna. Bu helallikle ilgili bir durum değil. Çünkü kaza ile insan öldürmenin bir insan hukuku boyutu var. Bir de Allah'ın hakkı var orada. Allah'ın hakkı iki ay oruç tutmak. Ka kamu tutma. yararı falan. <gülüyor> kamu ona... Allah'ın hakkı. Evet. <gülüyor> Buna biz Allah'ın hakkı diyoruz. Bu iki ay oruç çok önemli. Evet. Ahirete o oruçta gitmemeli mümin. Tıpkı hani Ramazan kefareti oluyor ya... ...altmış evet, evet. gün ard arda hiç ara vermiyor. Belki vermeyeyim. en terbiye edici şey bu kefaret. Artık da. onun manevi boyutuna şimdi vaktimiz evet, yetmez. O evet. oruç mümini altmış gün teyakküzde tutuyor. Evet, evet. Ondan sonra ben bir kamyon şoförü arkadaşımız ki yani zahiren hak, haksız değildi adam yani çocuklar topu kaybolmuş kum boşaltan kamyonun altına girmişler topu almak abi, için abi. bunu görmesi mümkün değil şoförün evet. ama e, mahkeme suçlu buldu adama sokağa muavinsiz niye girdin gibi bir ceza Hı -hı. verdiler e, bize geldiğinde bu hikaye orucu tut sen dedik adam ondan sonra dedi ki hocam bu dünyada değil şoförlük, kamyon, taksi bir şey görmek istemiyorum dedi. O altmış gün bana altmış sene gibi geldi dedi. Evet. Fakat mümin bir insan gitti öbür tarafa kamyonunu sattı, tazminatını ödedi. Onlar istediğinden fazlasını verdi ama müminin kalbi hiçbir zaman rahat edemez hocam. Evet. Bir canak kıyıyorsun. Cana kıyıyorsun yedi yaşında bir çocuk hocam. Ya. Kumun altında kaldı olduğu gibi. Adam kumu üstüne boşalttı böyle bir kaza. Evet. Bunun adı kaza. Ama uykusuz araç kullananın ki kaza mı, değil mi o şüpheli? Evet. O çok büyük bir vebal. Yani burada bir uyarı yapıyorum müstehadım. Işte mesela ben uyku gücümü biliyorum. Biiznillah <gülüyor> bu gece hiç uyumasam... ...öyle bir buraya gelseydim, bu konuşmayı büyük oranda böyle yapabilirdim. Ama bugün mesela buraya 9'da geldim diyelim. Akşama doğru dün gece uykum arızalıysa ben yüzde otuzlarını kaybetmiş bir Nuraddin oluyorum. Mesela o en tabii iyi ezber hocam, bildiğim tabii. yerleri bile okumakta zorlanıyorum. Evet. Bir söz bakıyorum bana iki defa söyleniyor. Bazı geceler yolcu oluyorum filan uykum evet. azalıyor. Tamamen uyumama değil azalıyor yani. Azalının azalması bile benim kimliğime etki ediyor. Evet. Bunu yanımdakiler anlıyor. Hoca rahatsız diyorlar. Evet. Ee, ...o zaman ben... ...araç kullanmam yasak... ...demek bana. Evet. Bitti. İki... ...bu, bu uykuk ama devlet ne diyor... İşte üç saat direksiyonda kaldıysan... ...çeşmenin başında bir yüzünü yıka diyor. Biz ona öyle demiyoruz tabi. Abdest aldık... ...ki rekat, namaz kıl camide... <gülüyor> ...çocuklara da bir sandviç ısmarla orada... ...bir neşelenilsin. Aracın camlarını aç... ...havası temizlensin. Misal yani. Evet. İki... ...ilaç kullanan müminler... Kesinlikle doktora bu ilaçtan sonra araç kullanabilir miyim sormalıdırlar. Evet. Çünkü ağrı kesici ne demek? Beyni bir nebze uyuşturmak demek. Tabii tabii. Bir cüvzu daha... Robotlaştırıyor evet. bir miktar. Şimdi bir ilacın kutusunda yazıyor ki bu ilacı kullandıktan sonra üç saat elize bıçak almayın, makinenin başına geçmeyin diyor. Evet. Ya bu ne demek? Araç hiç kullanamazsın demek. Yani bıçağı tutarken görmezsin, elini kesersin diyor sana. Evet. E direksiyonun başında hiç olmayacaksın demektir. Yani ilaç kullanan müminler e, bu, bu hassasiyeti sağlayacaklar. Sağlayamazlarsa trafikteki cinayeti basit bir cinayet olmaz onun. Maazallah. Evet. Bir başka mesele üstadım. E, çok yaygın bir şekilde e, kamu... ...malına verilen zarar. Mesela elektrik direğine çarptık... ...o arada da kimse yoktu. Çektik, gittik. Devrildi elektriği. Devrildi. Diye. Yahut orada devletin... ...koyduğu bir tabela vardı. O tabelaya çarptık. Tabela yamuldu... ...çektik, gittik. Biz kimsenin gördüğü yok. Trafik tabelasını... ...çalanlar var. <gülüyor> <gülüyor> hocam, hırsızları konuşmuyor. Hata... ...en yanlış yapanları konuşuyoruz. Evet, evet. Kesinlikle hocam... E, ...kamu malının... Yani bize helal biz vatandaşız mantığı olmaz. Mesela belediyenin tabelasıydı belediyeye gidip selamun aleyküm kim bu yollardan sorumlu ben filan yerde çarptım. Ee, kardeşim biz zaten bakım alıyorduk onları çek git diyorsa müdür ben kurtuldum. Evet. Hayır biz sana şurada ceza git şu cezayı kessinler diyorsa o cezayı ödeyelim. Ahirette ödemekten iyidir. Evet. 80 milyonla mı uğraşacağız ahirette hocam? Evet hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Nurettin Yıldız Hocamla sohbet ettik. bendeniz Ahmet Taş getiren trafiği konuştuk. Aman dikkat! Aman dikkat! Dünya bedeli var. Ahirette daha büyük bir bedel var. Allah'ın huzurunda hesap verme zorluğu var. Kuralı uyacağız. Evet, kurallara e, uyalım. Kurallar binlerce tecrübenin ürünü olarak belirleniyor. Kafamıza göre kural üretmeyelim ve canlar